Charles Dickens, Kasvetli Ev, Birinci Kitap, Birinci Bölüm, Chancery Mahkemesinde, Londra. Michel Mast denemi daha yeni bitmiş ve baş yargıç Lincoln's inhalde oturuyor. Amansız bir kazım havası. Sanki sular dünya üzerinden henüz çekilmiş gibi. Sokaklar çamur içinde. Halborn tepesinde dev bir kertenkele gibi tırmanan 15 metre boyunda bir Megalosaurus görmek insanı şaşırtmayacak. Duman yumuşak kara bir serpintiyle bacalardan aşağı çöküyor. Kurum taneleri, sanki güneşin ölümü yüzünden matem elbiselerine bürünmüş, lapalapa lapa yağan kart taneleri kadar büyük. Çamura bulanmış köpeklerin hepsi birbirinin aynı. Atlar onlardan hallice, gözlüklerine kadar batmışlar. Genel bir lanetlik illetine tutulmuş vaziyette birbirinin şemsiyelerini iteleyen ve sokak köşelerinde gün doğumundan biri, tabi gün gerçekten doğmuşsa, on binlerce başka yayanın kayıp ezdiği yerlerde ayakları kayan yayalar. O noktalarda kaldırıma sımsık yapışan ve bileşik faiz usulü yığıldıkça yığılan çamur katmanlarının üzerine yenilerini ekliyorlar. Her yerde sis. Nehrin yukarısında küçük adacıkların ve çayırların arasına dolan sis. Nehrin aşağısında saf saf gemilerin ve büyük ve kirli bir şehrin suya bıraktığı pisliklerin arasında kirlenerek yuvarlanan sis. Essex bataklıklarında, kent yükseklerindesiz. Kömür gemilerinin mutfaklarına sızansız. Avlulara yayılan ve büyük gemilerin arması üzerinde asılı duransız. Mavnaların ve küçük teknelerin borda trizlerinden damlayan siz, Koğuşlarının ateşleri başında hırıltıyla soluyan, Grimwich'teki yaşlı Daruloceze sakinlerinin gözlerinde ve gırtlaklarında siz. Aksi tekne kaptanının küçük kamerasında, ikindi vakti yaktığı piposunun sapında ve çanağında sis. Güvertere titreyen, küçük çırağının el ve ayak parmaklarını gaddarca çimdikleyen sis. Köprülerin üzerindeki tek tük insanlar, korkuluklar üzerinden, sisten ibaret alçak bir gökyüzüne bakıyorlar. Sanki bir balondaymışlar da, puslu bulutlar arasında asılıymışlar gibi her tarafları sisle çevrili. Sokakların çeşitli yerlerinde gaz lambaları sisin içinde ölgün ölgün yanıyor. Tıpkı çiftçiyle yamağının süngerçi tarlalardan gördüğü güneş gibi. Dükkanların çoğunun ışıkları vaktinden 2 saat önce yakılmış. Sanki gaz da bunu biliyor. Bitkin ve isteksiz bir görüntüsü var. Soğuk ikindinin en soğuğu, koyu sisin en koyusu ve çamurlu sokakların en çamurlusu, kurşun tepeli eski bir müessesenin, Temple pek yaraşan o kurşuni tepeli eski engelin yanında. Temple hemen yanında, Lincoln's inhal sizin tam göbeğinde, Yüksek Censiri Mahkemesi'nde mahkemenin baş yargıcı oturuyor. Orada Sis ne kadar koyulaşırsa koyulaşsın, çamurla balçık ne kadar derinleşirse derinleşsin, kocamış günahkarların en ölümcülü olan Yüksek Censiri Mahkemesi'nin şimdilerde dünya aleme sergilediği, O, körü körünü ilerleme ve bata çıka debelenme vaziyetiyle boy ölçüşemez. Tam da böylesi bir öğleden sonra, baş yargıcın başının etrafında sisli bir ihtişamla, kırmızı cübbesi ve perdelerin yumuşak çeti içerisinde oturması, karşısındaki iri yarı devasa favorili, ince sesli avukatın bitmek tükenmez dosyasını dinlemesi, ayrıca sisten başka hiçbir şey görememesine rağmen bakışlarını açıktan açığa tavandaki fenere takması gerekir ki bunları yapıyordu da zaten. Böylesi bir öğleden sonra Yüce Çersi Mahkemesi Barosu'nun bir kısım üyelerinin bitmek bilmez bir davanın on binlerce safasından biriyle hülyalı hülyalı uğraşmaları, kaypak emsaller üzerine birbirlerine çelme takmaları, diz boyu ayrıntılara batmaları, keçi ve at kılından yapılma peruklarla süslü kafalarını kelime duvarlarına toslamaları ve oyuncular gibi ciddi sulatlarla adaleti arama rolünü oynamaları gerekir ki oynuyorlar da zaten böylesi bir öğleden sonra davayla alakalı birkaç davayı bu işten bir servet kazanmış olan babasından miras almış muhtelif dava vekillerinin hasır kaplı uzun bir kuyuda ama o kuyunun dibinde hakikati aramak beyhudedir tek sıra halinde sicil kertibinin kırmızı masasıyla ipek cübbeler arasında direkçeler, karşı direkçeler Cevaplar, cevabın cevapları, ihtarlar, yeminli beyanlar, nüshalar, ustalara yapılmış göndermeler, ustaların raporları, pahalı saçmalık dağlıkları önlerinde yığılmış vaziyette durmaları gerekir. Yer yer tükenmiş mumlarıyla varsın mahkeme loşluğa gömülsün, varsın siz hiç dağılmayacakmış gibi üzerine çöksün, varsın vitray camların rengi solup içeriye güneş ışığı sokmasın. Sokaktan geçerken kapıdaki camlardan içeriye bakan buranın acemileri, mahkemenin o meşhum havası yüzünden baş yargıçın gözlerini o ışıksız dambaya dikmiş ve refaketçi memurların peruklarını sis batağına kaptırmış vaziyette oturduğu o Sümenli kürsüden ruhsuzca yükselerek tavanda yankılanan o sonsuz konuşma yüzünden ürkerek içeri girmekten varsın vazgeçsinler. Chancery mahkemesi budur işte. Her eyalette çürümeye yüz tutmuş evler, çoraklaşmış topraklar bırakır, her tımarhanede yıpranmış delileri, her mezarlıkta ölüleri vardır, ayakkabıları delinmiş, giysileri lime, lime her tanıdığından borç alıp dilenen, mahvolmuş davacıları vardır. Para sahibi güçlülere, doğruyu örseletecek her türlü vasıtayı bol miktarda temin eder. Parayı, sabrı, cesareti, umudu öylesine tüketir, beyni öyle hırpalar, gönlü öyle yaralar ki, ona maruz kalan her şerefli adam, Buraya gelmektense her türlü haksızlığa katlan daha iyi demekten kendini alamaz. Bu kasvetle ikindi vakti vaç yargıç davanın avukatı. Asla dava alamayan bir iki avukat ve daha önce sözü geçen dava vekili kuyusundakiler haricinde baş yargıcın mahkemesinde kim var acaba? Yargıcın aşağısında periklu cübbeli sicil katibi var. Bir iki asacıydı, saymanıydı, yazmanıydı. Artık hukuk davalarında ne deniyorsa onlardan var. Bunların hepsi esniyor. Çünkü senelerce önce sıkılıp sıkılıp kupkuru bırakılan Candays Candaysa karşı davasında şu anda görülen dava zerrece eğlenceli kalmamış. Stenocular, mahkeme röportörleri, adliye muhabirleri Candays Candaysa karşı başladığında diğer müdavimlerle birlikte istisnasız salonu terk ediyorlar. Yerleri boş. Üç yanı perdeli sunağa daha iyi görebilmek için salonun kenarlarındaki bir sedirin üzerinde ayağa kalkmış Bonesi iyice sıkılmış, ufak tefek, hafif kafadan çatlak, yaşlı bir kadın var. Açılışından kapanışına hep mahkemededir o. Hep kendi lehine verilecek anlaşılmaz bir hükmü bekler. Bazıları şimdi ya da geçmişte gerçekten de bir davayla alakası olduğunu söylerler. Ama kimse bu işin aslını astığını bilmez. Çünkü kimsenin umurunda değildir. Küçük el çantasında evrakların dediği büyük ölçüde kimbis ve kurutulmuş lavantadan ibaret bir çerçöp yığını taşır. Benci sararmış bir mahkum, polis nezaretinde belki 6. kez mahkemeye itaatsizlikten beraat etmek için şahsi başvuruda bulunmaya mahkemeye gelmiş. Adam bir mirasın hayatta kalmış tek varisi olarak kendisinin haberdar olduğu kesinlikle iddia edilmeyen bir takım ödemeleri yapmamakla suçlanıyor. Zaten haberdar olması da mümkün değil. Bu esnada adamın nesi var nesi yok elinden alınmış. Düzenli olarak Shropshire'dan çıkagelip, günün sonunda oturum kapanırken baş yargıca hitap etme gayretine giren ve çeyrek yüzyıldır onu çaresizlikle kıvrandıran baş yargıcın yasal olarak onun varlığından haberdar olmadığı kendisine bir türlü anlatılamayan, kendini iyi bir yere mıhlayan ve yargıç tam ayağa kalktığı anda lordum diye tınılı şikayetkar bir sesle bağırmaya hazır vaziyette gözünü ondan ayırmadan bekleyen başka bir zavallı davacı daha var. Bir iki avukat katibi Ve bu adama göz aşinalığı olan bir iki kişi acaba biraz eğlence çıkarır da bu iç kapatıcı havayı biraz canlandırır mı diye yanında oyalanıyorlar. Can Dice ders, John karşı devam ediyor. Korkulağa dönen bu dava zaman içinde öyle karmaşık bir hal almış ki soluk alan tek bir kişi bile zırnık anlamaz. Hele hele davanın tarafları hiç anlamaz. Ama şu da gözlenmiştir ki ne zaman iki çerse avukatı bir araya gelip davadan söz etmeye kalksa... 5 dakika içinde ana maddelerde tam bir fikir ayrılığına düşerler. Bu davaya sayısız çocuk doğmuştur, sayısız genç evlenmiştir, sayısız ihtiyar ölmüştür. Bir sürü insan nedenini nasıl anlamadan kendisilerini korkunç bir biçimde Can Dice Can darse karşı davasında taraf bulmuşlardır. Koca aileler davayla birlikte efsanevi nefretler miras almışlardır. Can Dice Can darse karşı bittiğinde Yeni bir tahta ata kavuşacağı müjdelenen küçücük davacı ya da davalılar büyümüş, kendilerine gerçek hatlar almış, sonra da bu alemden göçmüşlerdir. Mahkemenin himayesinde alınan küçük kızlar önce anne, sonra nina olmuşlar. Uzun bir yargıç silsilesi gelip geçmiş. Davadaki dilekçeler yığını ölüm ilanlarına dönüşmüş. Tom John Dice, sayı Sokağı'nda bir kahvehanede ümitsizlikle beynini dağıttığından beri Dünyada belki de topu topu 3 Jandars kalmıştır ama Jandars Jandars'a karşı mahkeme önündeki o hazin nihayetsizliğini mutlak bir ümitsizlikle sürüp durur. Jandars Jandars'a karşı bir şakaya dönüşmüştür. Onunla ilintili tek iyi şey de budur. Pek çoklarına ölüm getirmiş olsa da meslekte bir şaka halini almıştır. Chelsea'deki her usta ona bir atıfta bulunur. Her yargıç baroda avukatken birilerini temsilen bu davaya girmiştir. Toplantı salonunda yenen yemekten sonra toplanan seçkin Porto şarabı komitesinde nice burnu mürekkep bulaşığı, balon ayakkabılı, yaşlı idare meclisi üyesi onun hakkında iyi şeyler söylemiştir. Çıraklık eden katipler hukuki yeteneklerini oldum olası onunla beslemişlerdir. Pek ehemmiyetli bir ipek cübbeli olan Bay Blowers bir şeyin ancak kırmızı kar yağdığında mümkün olabileceğini söylediğinde zamanın baş yaygıcı, ya da biz Candarş Candars'a e karşı bir hikme bağladığımızda Bay Blowers diyerek konuyu gayet güzel özetlemişti. Bilhassa asacıların, saymanların, yazmanların pek hoşuna giden bir latifeydi bu. Candars Candars'a e karşının o marazi elini uzatıp da kaç kişinin hayatını yıkıp mahvettiği sorusu çok kişiye alakadar eder. Candarş Candars'a e karşının o tozlu, Tevkif müzakeresi tomarlarını dosyalarının kazıkları üzerinde gaddarca şekilden şekle sokan ustalardan, o edebi başlık altındaki on binlerce çersi dosyası sayfalarını kopyalayan altı katip bürosundaki kopya katibine kadar kimsenin karakteri bu davayla zırnık iyileşmedi. Hile, savuşturma, sürüncemede bırakma, tahrifat, taciz, her türlü sahtekarlık dönüşü olmayan kötü yüzler bırakır. Çok zaman önce Bay Chisel'ın, Mizzle'ın ve diğerlerinin çok mühim bir işle meşgul bulunduklarını ve yemeğe kadar randevularının olduğunu söyleyerek perişan davacıları oyalayan avukat odacıları bile Can Dais Can Dice'a karşı davasından fazladan bir ahlaki değişim ve bozulma kapmışlardır. Davalı malları idare ile görevli kimse bu işten yüklü miktarda kazanç sağlamış olabilir ama aynı zamanda annesine karşı bir güvensizlik, kendi türüne karşı da bir tiksinti edilmiştir. Chisel, Mizzle ve diğerleri birada Jandise Jandise'e e karşıdan kurtul kurtulmaz o küçük meseleyi halledeceklerine ve haksızlığa maruz kalan Dizl için bir şeyler yapacaklarına kendi kendilerine söz vermişlerdi. Bütün çeşitliliği ile hile ve dolap tohumları bu uğursuz dava tarafından etrafa saçılmıştır. Hatta davanın tarihini Böylesi bir kötülük halkasının çok uzarından inceleyenler bile farkında olmadan lakaytlıkla kötü şeyleri oluruna bırakmaya meyletmişler ve dünyanın kötü bir yer olmasını zaten asla iyi bir yer olarak tasarlanmamış oluşuna kolayca bağlar hale gelmişlerdi. İşte bu şekilde çamurun ortasında ve sisin göbeğinde oturuyor yargıç yüksek Chelsea mahkemesinde. ''Bitingle'' diyor yargıç. Son zamanlarda bu eğitimli beyefendinin nezaketi altında bir huzursuzluk seziliyor. ''Buyurun'' diyor Bitingle. Bitingle, John Dice, John Dice karşı hakkında herkesten çok şey biliyor. Bu konuda ün yapmış. Okuldan çıktı çıkalı başka bir şey okumadığı düşünülüyor. Sözünüzü tamamladınız mı? Hayır. Çeşitli noktalar. Arz etmeyi görebilirim lordum. Cevabı geliyor Bitingle'dan. ''Herhalde hala baronun pek çok üyesinin dinlenmesi gerekiyor değil mi?'' diyor başkaygıç hafif bir gülümsemeyle. Bay Tingle'ın alim meslektaşlarından 18 tanesi her biri 1800'er sayfanın küçük özetleriyle donanmış vaziyette bir piyanonun 18 çekici gibi kalkıp birbirleri ardında selam veriyor ve 18'i de yerlerine geri düşüyorlar. İki hafta sonra çarşamba günü duruşmaya devam edilecek diyor başkaygıç. Çünkü söz konusu mesele sadece harcamalarla ilgili olup Ana davanın görkemli ağacında minik bir tomurcuktan ibaret kalacak. Dolayısıyla birkaç gün içinde gerçekten de bir çözüme bağlanacaktır. Yargıç kalkıyor, bara kalkıyor, mahkum aceleyle getiriliyor. Şop şairli adam bağırıyor, lordum. Asacılar, saymanlar, yazmanlar, öfkeyle sessizlik talep ederek şop şairli adama kaşlarını çatıyorlar. Genç kıza gelince diye konuşmasını sürdürüyor hala jandar ders, jandarsa karşıyı düşünen bir baş yargıç. Affedersiniz lordum. Oğlan, diyor Bytingle onun lafını keserek. Genç kızda oğlana. O iki gence gelince, diyor baş yargıç her kelimenin üzerine basa basa. Bytingle eziliyor. Bugün huzuruma çıkmalarını emretmiştim. Şu anda da odamdalar. Onlarla görüşeceğim ve amcalayla oturmalarının doğru olup olmadığına karar vereceğim. Bytingle tekrar ayağa kalkıyor. Afedersiniz Lord'um, amcaları öldü.'' ''Öyleyse...'' Baş Yargıç gözlüğünü takıp masasında duran kağıtlara bakarak ''Dedeleriyle.'' diyor. Afedersiniz Lord'um.'' Sabırsızlık kurbanı. Beynini birden gümbür gümbür sesli ufak tefek bir avukat sesin arka çökertileri arasından şişinerek ayağa kalkıyor ve ''Lord'um izninizle ben onu temsil ediyorum.'' ''Uzaktan kuzenleri oluyor.'' ''Şu anda...'' Hangi dereceden kuzenleri olduğunu söyleyemeyeceğim ama kuzenleri. Bu sözlerini mezardan gelen bir mesaj gibi tavan kirişleri arasında asılı bırakarak yerine oturuyor ufak tefek avukat ve siz onu hemen unutuyor. Herkes ona bakıyor kimse göremiyor. İki gençle de konuşacağım diyor başyarkıç yeniden ve kuzenleriyle oturmaları konusunda bir karar vereceğim. Yarın sabah yerimi aldığımda bu konudan söz ederim.'' Baş yargıç tam barı ve selam vermek üzereyken mahkum öne çıkarılıyor. Mahkumun birikmiş ödemeleri karşısında onun hapishaneye geri göndermekten başka yapılacak bir şey yok. Bu vakit kaybetmeden yapılıyor. Şov şairli adam kendisini göstermek için bir kere daha lordum demeye teşebbüs ediyor ama onun farkına varan baş yargıç aceleyle ortadan kayboluyor. Diğerleri de hızla ortadan kayboluyorlar. Bir alay mavi çanta ağır kağıt yüküyle dolduruyor ve katipler tarafından götürülüyor. Ufak, yaşlı, deli kadın evraklarıyla dışarı çıkıyor. Boşalan mahkeme kilitleniyor. Yaptığı onca haksızlık ve neden olduğu onca de onunla birlikte kilitlenebilse keşke. Sonra da hepsi koca bir cenaze ateşi gibi yakılsa. Candarş, candarsa karşı davasındaki taraflardan ziyade ötekiler için.